وَالْاَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ فِي حُسْرٍ muhakkak insanlar hüsrândadır. Bütün beşer. Kim olursa olsun. Ancak bundan kurtuluş illerle lezine bunlar müstesna amenu iman ettiler. Allah'a yakın bir imanla iman ettiler. Allah'a imanların yakıine getirdiler. Nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun, kiminle olursa olsun, Hakk'ın kendini gördüğünü bildiler. Her ne kadar görmese de halbuki Hak'ın kudet ve kuvveti gözler açık olanlar için apaçiktir. Hak cemalini görmeyenler onlar gözleri kama alır, baş gözü değil, kalp gözü kama olan. Nereye dönsen hak'ın cemaliyle dönersin. Ne tarafa dönsen. Her Allah diyor Kur'an'da. Ne tarafa dönersin? mekandan münezzeh olarak Allah tecelli eder. Ne tarafa dönsen. Sen ne kadar hakkı görmesen dahi Allah'ın seni gördüğünü görmen ve bilmen, bunu yakıyla anlaman senin sahibi ihsan olduğu, imanda kemale girdiğinin işaretlerindendir. Ve bahusus salatta, yoksa aklı başka yerde, vücudu kıyamda ama vücudunun manası başka yerde. Yüzü kıvriye dönmüş ama yüzünün manası başka tarafa dönmüş.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 biz size, sizin can damarınızdan daha yakınız diyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Sen şimdi kendine Allah'a yaklaştır. Hak sana yakın, sen Allah'a yaklaştır. Ben çalış kendini.